Heraklius'un İslam'a davet edilmesi mevzuu vardı. Peygamber Efendimiz'in yolladığı mektuplardan bir tanesi de Heraklius'a gitmişti. Bak ne kadar şey. acayip değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i e tasdik eden bir zat, takdiri ilahi 1400 sene sonra bir programa başlanıldığında Allah Resulü'nün ismi zikredildikten hemen sonra veriyor. Tesadüf diyebilir misiniz? Muhabbet bağı denildi, muhabbet bağıyla nasıl bağlandığını anlattınız, farkında olmadan. Efendimizin hayatı dedik, üst dedik. Halbuki Efendimiz'den sonra hemen aklımıza gelen birçok isim vardır. Hemencecik zihnimizde şekillenen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına devam ediyoruz, Herakliyüs dediniz. Neden? Zamanında iman etmiş. Bak hala Cenab-ı Hak onu Resulünden ayırmıyor, mane. Allah Resulü tasdik etmiştir çünkü. Elçi gelmiştir ve tasdik etmiştir. Bir de programa girerken bu hafta da dediniz ama her hafta her konuşma müstakildir. Biz muhabbet bağında burada bulmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz ama buradaki programlar veya bizim her zaman yaptığımız rutin zannettiğimiz ibadet taat olarak veya ameli salih diye ifade edebileceğimiz inşallah öyledir. Allah riyadan, niyet bozukluklarından, amelimizi zayi etmekten bizleri muhafaza eylesin. Fakat evet. bu hafta da devam ediyoruz değil. Hayır, bu hafta ayrı bir hafta. Bu konuşma ayrı bir konuşma. Geçen haftaya bileşik değil, bitişik değil. Yani bugün olacak olan hadise farklı bir pazar, farklı bir durum. Bir kere zaman değişik. Nasıl değişik? Mesela bakın sefer ayı artık nihayet eriyor. Allah Teala bizlere sefer ayının çıkışını, sefer ayından ayrılışımızı hayırlı eylesin. Evet. Ve bizi inşallah e, razı olduğu işlere muvaffak eylesin. Razı olduğu sahalarda muzaffer eylesin. Evet. Bu duayı yaparak gidiyoruz. Şimdi nereye geliyoruz? Rebi'ül evvel ayına doğru geliyoruz. Hani anlatılıyor ya işte 2010'da İstanbul'da, Dünya başkenti olacak çalışmalarımız şimdiden hızlandı. Şunun şurasında bir sene kaldı. Veya falanca bilmem ne, olimpiyatları başladı. İşte hazırlıklar son safhaya geldi. Artık bir senemiz kaldı. Diye heyecanını lanse ediyorlar. Daha popüler bir şeyden, kültürden hareket edelim. Del bir maça bir hafta kaldı programlar yapılıyor ediyor. işte o oldu bu oldu. Aa dizinde bir yırtık mı var? Yok değilmiş. Çok şükür elhamdülillah tarzında programlar yapılıyor. Ebe güzel kardeşim, bu kadar bazı şeylere merakın var. Ne kadar güzel. Evet, çok heyecanlısın. Yani damarlarında böyle bir kan akıyor senin coşku, coşkulu böyle heyecanlı bir millet Ne kadar güzel. Mevlid Kandili geliyor. Resulullah'ın teşrifi geliyor. Resulullah Efendimizin bu dünyayı şereflendirmesi günü geliyor, seneyi devriyesi geliyor. Bunlar hani bilim kurgu filmlerinde vesaire de yapıyorlar ya, bunlar belli zamanlar, belli günler, anlar diğer zamanların, diğer vuslat kapılarının, diğer alemlerin eşikleridir. Yani Kabe'ye gittiğinizde, Kabe'de her zaman Kabe'ye gidilir. Hac mevsiminde oraya gitmeniz ayrı bir şey ifade eder. Arafat'ta Arafat'ta bulunmanız, Arafat Dağı'nın civarında Arefe'de bulunmanız farklı bir şey yapar. Bazı vakitler, bazı zamanlar, bazı mekanlarla ne bileyim buluştuğunda, bazı mekanlarla buluştuğunda adeta insanı ayrı bir boyuta taşır. Ayrı bir aleme taşır. Bu zamanlar, bu mekanlar hele hele zamanla mekanın birleşmesiyle insanın kat edemediği mesafeleri bir anda kat etmesine insanın beklediği o sıçrayışı o zamanda yapmasına sebebiyet verir. Hangi mekandan bahsediyorsunuz Fatih Bey? Hangi mekandan bahsediyoruz? Yeryüzü efendim. Yeryüzü. Bizi yiyip bitirdiği halde hala yüzümüze baktığı için mi? Neden öyle denmiş? Yeryüzü. Yiyip bitiriyor bizi. Her gün binlerce insan belki milyonlarca insan toprak denilen o alemin içerisine giriyor, sırlanıyor. Başka bir aleme doğuyor. Yeryüzü Resulullah Efendimiz'e şahit olmuş. Onun şahit olduğu zaman mekan tesadüfi olamaz. Allah bu mekanı seçmiş. Yeri, arzı seçmiş. arzı indiriyor Hazreti Peygamber'in nurunu ve cesedi Paki Hazreti Muhammed. Yani o her şeyden temiz, her güzelden daha güzel ve nazif ve latif temiz olan, pak olan cesedi paki Muhammedi bu alemde, bu sahada görünüyor. Allah bu yeryüzünü boşuna seçmemiş. Peygamberini de boşuna seçmemiş. Allah abes bir şey yaratmamış ki. Allah Teala'nın seçimleri seçtikleri faili muhtar olduğundan hem yaptığı fiil sorgulanmaz... Hem de seçtiği zaman en güzeli seçer. Peki günü de boşuna seçmemiş. Günde çok kıymetli. Şimdi madem ki bugün boşuna seçilmemiş. Bir anlamı var bu. Allah Teala falanca günde değil. 12 Rebi'ül evvelde Allah Resulü'nü bu alemde zahir kılmış. Bu alemde şu yeryüzünde 12 Rebi'ül evveli sen hangi ruhla hangi vücut ikliminde Hangi ruh ikliminde karşılayacaksın? İşte bunun heyecanı bugünlerde artık en son raddeye gelmeli. Salatü selamlarla ağızlar kurumalı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin maktelefel melevan ve teakavel asran ve kererel cedidan ve istekbelel fergadan ve belli ruhahu ve ervahe ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam. Allahümme salli Salaten, kermeten, Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed ve ala, ala Muhammed şeklinde, salat kemaliyeyi, salat-ı Efendim salat-ı tüncina'yı, kutbiyeyi, salat selamları, delail hayratı bugünlerde çokça okumak. Bu salat selam bize hangi şuuru verecek? Onu idrak etme şuurunu verecek. Bu salat selamlarla onun hayatını bir defa daha okumak. Kendi hayatımızda bir acaba iz, düşün bulabilir miyiz? Bir benzerlik bulabilir miyiz? Şu huyum ona benziyor diyebilir miyiz? Şu sahada bunu yapabiliyorum diyebilir miyiz? Bu sene onu görebilecek miyim rüyada diyebilir miyiz? Kokusunu aldık mı diyebilir miyiz? Bunları düşüneceğiz. İşte bu program, geçen haftaki programın, ondan evvelki programların rutin, periyodik, bir şekli oturumu değil, her program, her namaz, her sohbet kendi içinde müstakildir. 40 gün taban eti, 40 gün dolaşırsın tabanları şişer, bir gün av eti yersin. İşte biz inşallah sefer ayının şu anda haliyle, güzellikleriyle, bize getirdikleriyle, bizden ayrılmasıyla beraber Rebiyül Evvel ayına o eşiği yakalamak üzere, ama eşiği yakalamak için eşikte beklemek lazım. Rebiül Evvel'in bu efendim eşiğinde Mevlid kandilini solumak mecburiyetimiz var. Allah inşallah bunu en güzel şekilde teneffüs etmeyi nasip eylesin. Bak Anladım. zamanında onu kabul edenler, onu tasdik edenler şu anda bile 1400 sene sonra bile ismen anılıyor. Resulullah Efendimizin davet mektubu var. Diyar-ı gönderdiği davet mektubu var. Bu Mevlid kandilini Allah Resulü'nün bir davet mektubu olarak kabul edelim. Ve bakalım bu davete icabet edenler şimdi ismen beraber anılıyor. Ama geçmişte de nasıl olmuş? Nasıl muamele görmüş? Sadece mektubuna icabet edene Allah Resulü nasıl muamele etmiş? Buyurun sizden dinleyelim. Ben de artık yeter konuşmayayım. Sohbet devam etsin. Estağfurullah. Resul-i Kibriya Efendimiz Ashab'dan Dıhye bin Halife el-Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a İslam'a davet etmek üzere mektupla gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah yoluna tabi olanlara selam olsun. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra ey Rum milletinin büyüğü seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamette bulunasın. Müslüman ol ki Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin bütün tebaanın günahı senin boynunadır. Ve siz, ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Şöyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse, o halde şöyle deyin, şahit olun, biz gerçek Müslümanlarız. Evet, bu konuşmanın, bu hitabın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu gibi günümüzde de cari olduğunu hala tesirinin baki olduğunu biliyoruz. Zaten Resulullah Efendimiz'in mübarek femi saadetinden çıkan sözler hala tazeliğini, tesirini muhafaza etmektedir. Efendim femi saadet meselesini öğreneceğiz artık. Israrla kullanıyorum bunu. Severek kullanıyorum inadına değil. Fem dudak. Femi saadet Mübarek dudakları, mübarek ağızları demek. Ne olur böyle konuşulsa? Ağız deyince bizim ağzımızla karıştırabilirsin. Başkasının ağzıyla karıştırabilirsin. Femi adet dediğinde aynı manaya geliyor hocam. Aynısı kullanılmaz. Hadisse bir hikaye anlatayım. Şimdi biz normalde yapmadığımız bir şey bu. Padişah tebliğ kıyafet dolaşıyormuş. Bir hamama girmiş. Demiş ki hadi gelin de şurada hamama girelim demiş. Hemen tabi Boğtancı başısı binlenmesi ne kadar tebdili kıyafetli olsa görünmüşler tellaklara falan demişler ki padişah bu ha ona göre nöbet tutuyorlar. Suikast olmasın, bir de lavalilik olmasın diye en bir tellak, en güzel işini yapan adam gelmiş padişaha güzelce işte sıvazlamış, yıkamış, etmiş, paklamış. Çıkarken hadi demiş sana hayırlar olsun, uğurlar olsun falan demiş şey çıkartmış. Yok demiş padişahım. Ben de çıkıyorum zaten sizinle. Sen benim için mi demiş girdin buraya? Yok. Yani normalde benim mesain bitmedi ben burada daha. Beş altı saat daha kalmam lazım. Ama şimdi çıkıyorum. Niye? Demiş artık ne ben bu size sürdüğüm keseyi ne de bu eli başka bir vücuda süremem. Padişahı ben demiş. Yani onun hizmetinde bulundum. Şimdi kime girip de ben artık bu işi yapayım yani? Padişah değmiş bu ev, benim için en büyük jübile yani. Öyle deyince padişah o zaman sana biz emekliliğinde hayatın sonuna kadar geçinebileceğin şekilde bir maaş bağlayalım demiş. Adam o şekilde işi halletmiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini naklederken dedi ki fe mi saadet? Ağız deyince o ağız her şey kullanılır. Femi sadece onun için kullanılır. Sadece onun için kullanılır. O halde sadece onun için kullanılan bir kelimeyi öğrenmek daha kolay. Ağızla karıştırırsın çünkü. O ağız değil. O öyle ağız değil çünkü. Onun adı ağız değil bir kere. Femi saadet. Ama Fem aynı Arapça ağız. Hayır. Bizim kullandığımız manada bu madem ki bırak bu ağızları diyoruz. Madem ki argoya kadar düşmüş bu kelime Sırf bu kadar düştüğü için bile artık oraya kullanılmaz. Femi saadet. Ama anlasın diye insanlarımız konuşurken anlasın diye biz de mübarek ağızlarından çıkan söz diyoruz. Fakat bu tabir muhakkak bulunsun. Efendim femi saadetlerinden zuhur eden Allah Teala'nın ilhamıyla ve efendim, vahyi ilahiyesinin manasıyla bu sözler hala hükmünü devam ettiriyor cari. Geçen programda bu konuşmaları açmıştık. Eyvallah. Şudur, ruhbanlık budur, araya kimseye sokmayalım budur diye geniş bir malumat vermiştik. Dolayısıyla bugün o malumat hakkımızı böyle bir kısa anlatarak geçmiş olalım. Evet. Dihye radiyallahu an Rum hükümdarı Heraklius'a Resulullah'ın mübarek mektubunu kısa zamanda ulaştırdı. Mektup okunurken hükümdarın alnında terler boncuk boncuktu. Süleyman peygamberden sonra ben böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir mektup görmüş değilim dedikten sonra mektubu öpüp başına koydu. O anda hiçbir şey isar etmedi. Araştırıp soruşturmayı uygun buldu. Araştırıp soruşturma kararı veren Heraklius etrafına peygamber olduğunu söyleyen şu kişinin kavminden buralarda kimse yok mudur diye sordu. O sırada Ticaret münasebetiyle Ebu Süfyan, Kureyş'ten bazı adamlarla Şam'da bulunuyordu. Onu arkadaşlarıyla alıp yine o sırada Şam'da bulunan Kayser'in huzuruna getirdiler. Hadisenin geri kalan kısmını Ebu Süfyan şöyle anlatmıştır. Evet burayı da okuduk maa ma Hızlıca bir daha hatırlatmak için okuyalım. Evet. Hiraklin huzuruna girdik. Bizleri önüne oturttu ve tercüman vasıtasıyla Peygamber olduğunu söyleyen bu zata neseben en yakın hanginizdir diye sordu. Neseben en yakınları benim dedim. Beni önüne oturttular, arkadaşlarımı da arkama. Bunlara söyle, ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bu bana yalan söylerse siz onu tekzip ediniz. Vallahi arkadaşlarım tarafından yalanımın öteye beriye yayılmasından korkmasaydım, Peygamber hakkında o zaman muhakkak yalan uydururdum. Sonra da hükümdarla Ebu Süfyan arasında sorulu cevaplı şöyle bir konuşma geçti. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? İçimizde onun nesebi pek büyüktür. Cevap veriyor, evet. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Hayır. Peygamberlikten gelen onu hiç yalanla ittiham ettiniz mi? Evet yalanla itham edilmesi de meselesinde daha evvelki meseleleri de geçen programda açmıştık. Fakat bu ilk bölümü en azından bunları hatırlayarak hızlıca geçiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz de şey yapmasınlar inşallah sabırla takip etsinler. Evet. Ona kimler tabi oluyor? Halkın ileri gelenleri mi yoksa fakir kimseler mi? Daha çok halkın zayıf ve fakirleri tabi oluyor. Ona uyanlar artıyor mu eksiliyor mu? Eksilmiyor, bilakis artıyorlar. Onlardan, onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden dönen var mı? Hayır, yoktur. Kendisinin hiç sözünde durmadığı, ahdini bozduğu vaki midir? Hayır, vaki değildir. Ancak biz şimdi onunla çarpışmayı bir müddet için bırakarak muahede yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Yani belli olmaz demeye getiriyor. Orada yine siyasetini yapıyor yani o kadar. Evet o zamanlar. Bu yoldaki ahdini bozmasından korkuyoruz. Hı. Ebu Süfyan der ki vallahi verdiğim cevaplara bu sözden başka bir şey ilave etmek imkanını bulamadım. Onunla hiç harp ettiniz mi? Evet ettik. Yaptığınız savaşlar nasıl neticelendi? Harp tali aramızda nevbet nevbet olur. Bazen o bize zarar verir Bazen biz ona Allah Resulü zarar verir mi? İşte öyle tercüme etmiştir. Evet. Sizden ondan önce Peygamberlik iddiasında bulunmuş bir kimse var mıdır? Hayır, yoktur. Peki o size neler emrediyor? Yalnız bir Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden de bizi nehyediyor. ediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeye emrediyor. Şu anda dünyanın lazım olan hali ihtiyacı değil mi bu? Tek tek şu sayılan maddeler şu anda da hala hazırda dünyanın kainatı muhtaç olduğu değerler. Bütün bunlardan sonra Heraklius, tercümanı vasıtasıyla Ebu Süfyan'a şöyle dedi. Nesebini sordum, içinizden yüksek nesep sahibi olduğunu beyan ettin. Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin en soyluları içinden seçilip gönderilirler. Ben babaları ve dedeleri içinde bir melik gelip gelmediğini sordum, sen hayır yok dedin. Eğer babalarından, dedelerinden bir melik olsaydı, bu da babalarının mülkünü geri isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Ben peygamberlik iddiasında ondan önce içinizde bulunanın olup olmadığını sordum, hayır yoktur diye cevap verdin. Eğer ondan önce bu sözü söyleyen biri olsaydı, bu da belki kendisinden önce söylenmiş bulunan bir söze ittiba etmek istemiş bir kimsedir diye düşünürdüm. Yani anlaşılıyor ki Heraklius notunu vermiş kendince. Kendisi takdir etmiş ama ne acayip bir şeydir ki adeta o gün için söylüyoruz tabi o zaman için söylüyoruz. O andaki hali için söylüyoruz Ebu Sufyan'a hidayet ve iman dersi veriyor öyle anlaşılıyor evet. Ben ona kimlerin tabi olduklarını sordum sen ona tabi olanlar halkın zayıfleridir dedin peygamberlere tabi olanlar da onlardır. Ben peygamberlik davasında bulunmadan evvel onun bir yalan söylemiş olup olmadığını sordum. Sen hayır dedin. Bense kat'i olarak bilmekteyim ki insanlara karşı yalan söylemeyi irtikap etmemiş bir kimse Allah'a karşı da yalan söylemez. Ben onun dinine girdikten sonra beğenmeyi... Yani Allah'a karşı yalan söylemezsin manası şöyle anlamamız lazım. Allah hususunda yalan söz aktarmaz. Allah sizden bunu böyle istiyor, şöyle istiyor diye Allah'a dayanarak Allah Teala için ne yapmaz? O din hususunda yalan söylemez demek. Yani şöyle daha formülüse edebiliriz. Dünya işlerinde yalan söylemeyen bir kişinin din hususunda yalan söylemesi muhaldir. Dünyevi işlerde bile yalandan imtina eden bir insanın din hususunda yalan söylemesi şeydi. Neden? Gözle görüldüğü halde yalan ortaya çıkacak. Öyle değil mi? Yani bir şekilde aldatabilecek. İnsanları bu şekilde aldatarak hemen bir menfaat elde edebilecek bir insanın bunu yapmayıp da kendisine menfaati dokunmayacak bir sahada insanları kandırması düşünülemez. Bilmiyorum tam anlatabildim. Kesinlikle. Evet vakit darılıyor çünkü toparlamakta da biraz acele ediyoruz. Evet. Ben onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden geri dönenler var mıdır diye sordum. Buna da hayır cevabını verdin. Heraklius Ebu Süfyan'a bir takım sorular sormuştu. Resulullah Efendimizle ilgili ve sonra aldığı cevapları kendi mukayese yaparak anlatmaya başlamıştı tekrar. Evet yani hangi siyasetle sorduğunu Eyvallah. ve nasıl bir mana çıkarttığını en sonunda mukayese ederek bak şöyle dedin, bu şuna işarettir demek ki doğru. Böyle böyle dedin, şöyle cevap aldım. Bak demek ki o hak peygamber diyerek Ebu Süfyan'ın kendi kabul etmediği halde verdiği cevaplarla davanın Efendim Allah Resulü'nün davasının kendisinin hak olduğu hükmüne varışını anlatıyor. Madde madde gidiyorduk. İstiyorsanız bir yukarıki maddeden alarak ikinci bölüme devam edelim. Ben onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden geri dönenler var mıdır diye sordum. Buna da Hayır cevabını verdin. İman da böyledir. İmanın icabı olan iç ferahlık ve neşe kalbe karışıp kökleşince böyle olur. Benim onlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu diye soruma sen artıyorlar cevabını verdin. İman keyfiyeti tamamlanıncaya kadar hep bu mimar üzere gider. Ben onunla hiç savaştınız mı diye sordum. Sen savaştığınızı savaş neticesinin nöbet nöbet değiştiğini bazen onun size bazen de sizin ona zarar verdiğinizi söyledin zaten peygamberler de hep böyledir onlar belalara uğratılırlar ama sonra da güzel ve makbul akıbet onların olur Allah Allah yani bakar mısınız evet ben o zat ahdini bozar mı diye sordum sen sözünde durmamazlık etmez dedin peygamberlerin hali budur Hiçbir zaman verdikleri sözde durmamazlık etmezler. Ben o size neler emrediyor diye sordum. Şurada bir şey var, bir ifade var. Şimdi Allah Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin adetleri, ahlakları var. Nedir o adet ve ahlakı? Vaadinden dönmemek. Vaat ettiği şeyden dönmemek. Fakat bu söz bazen yanlış anlaşılıyor. Mesela biz müminiz. Değil mi? Yani iyi iman ettik. İman e, iman ettiğimize göre ya bizim dünyada sıkıntımız olmaması lazım. İşlerimizin iyi gitmesi lazım falan filan diyoruz. Bir sürü şeyler söylüyoruz. Tabii bunun işte mümin dünyada eziyet çeker, bela çeker, sıkıntı çeker gibi izahı var. Ama bu izahları biz de duyduğumuzda pek içimize sindiremiyoruz. Çünkü diyoruz ki düşünüyoruz ki biz müminsek bizim iyi durumda olmamız lazım. Biz müminsek gazete şunun olmaması lazım. Süper güçün filanca olması lazım. Falanca olması lazım gibi yakıştırmalar yapıyoruz. Fakat şunu unutuyoruz. Allah Teala'nın vaadi haktır. Fakat vaadi hak üzere olduğunda vaad ettiği kimseler sözlerini tutmazlarsa nefislerinde o sözleri tatbik etmezlerse Allah Teala'nın bir adeti daha vardır. Vaadinden dönenlere karşı vadini bozmak. Allah Teala, istenir valen tecidlisi sünneti Allahı Allah Teala'nın adetinde bir değişiklik göremez, valen tecide bulamazsın, valen tecidlisi sünneti Allahı tebdilah. Nedir bu? Böyledir. Fakat nefisleriniz değişmedikçe, bir kavmin teşekkürine sebep olan kavmi oluşturan nefisler, bireyler, cemiyet kendi halini değiştirmediği müddetçe. Allah onların üzerindeki nimeti değiştirmez. Mefumu muhalifi ne? Veya bu manadan ne çıkıyor? Yani değiştirirseniz Allah da adetini değiştirir. O halde şöyle bir ölçü vardır. Peygamberler tabii ki Allah'ın ahlakıyla ahlaklandıklarından, ahlak-ı hamidiye sahip olduklarından vaatlerinden dönmezler. Fakat vaatlerinden dönenlere karşı vaat ettiği şeyleri yapmamak, ve başka türlü hadiselere uğratmak da yine adetlerindendir. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Ben yaptım yaptım böyle böyle olmadı. E peki kardeşim sana vaat edildi bu ama mutlaka mı vaat edildi? Mesela evlen ki rızkın artsın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlen bir zat geliyor. Ya Resulallah fakirim evlen diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah ben kendime bakamıyorum. Allah evlendiğin zaman sana bir rızık ayırmıştır. O bekliyordur. Evlendiğin zaman sana indirecektir. O iki kişi olarak inmez. On kişilik rızık iner diyor. Fakat bu hadisenin hikmeti ölçüsünde bir açılım yapar. Yani şunu demek istiyorum. Mutlaka evlenmek bu rızkı celbetmez. Aa, ne demek şimdi bu? E, evlen dedi işte rızık arttı. Hayır. Şimdi biz lafı doğru anlayalım. Ne demek o? Evliliğin şartının gerektirdiği şekilde hareket edeceksin. Evleniyorsun, sen hala kadın ayrı bir tarafa çekiyor, erkek ayrı bir tarafa çekiyor. Evlendiniz mi? Evlendiniz. Ne bir konuşma var, ne bir sohbet var, ne bir ülfet var. Ne adam kendi kazandır, ben buraya hayatımı vakfettim diye ailesine bakıyor. Ne kadın, ben bu aileyi kendimi vakfettim diye bakıyor. Bir biz olma şartı yok. Sen sensin, o o. Öyle olmuş. E ben benim o da o Dediğim müddetçe bunun da evlenmek diye ki Sen zahiren bunu yaptın ama Başka bir misal vereyim Evlenmek deyince şimdi herkes ah ediyordur Başka bir misal vereyim Daha kolay bir misal Çünkü şeytan orada devreye gider Karşıdaki kişinin halini tartarak Ben üzerime düşünü yaptım o yaptı o yapmadı Muhasebesi olur <gülüyor> <structures> <gülüyor> <gülüyor> salate tenha anil fahşai vel munkar. <Gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki namaz seni alenen edepsizlik, hayasızlık, telbiesizlik yapmaktan alıkor. İnne's salate tenha ani'l fahşai vel münker. Nehi edilmiş. Günahtan seni alıkor diyor. Niye oldu abi o zaman ben öyle namazını kıldım. E niye bu ikindiye kadar yaptın sen bu kabahati? Kardeşim orada namaz bunu nehheder dedi ama senin sadece Allah'a ekber diye girip namazı kılmanı kastetmedi. Namazı kastet Arz edebiliyor muyum? Hikmetini kastetti. Namazın huzurunu kastetti. Namazın içerisindeki zikri kastetti. Namazı kıldım ama yine de bir şey olmuyor. Yatsıyla kıldım yine de bir şey olmuyor. Şunu şunu yaptım göremiyorum. Tamam da sen yaptın ama anlatılanı yapmadın. Anlatılmak isteneni yapmadın. Arz edebiliyor muyum? Demek istediğim hadiseyi. Şimdi nezaket burada sebep illet. ...ilişkisini, alakasını söylüyoruz. Şuradan gelmişti söz hatırlarsanız. Efendim Allah bize vaat etmişti. Vaat etmişti. Yaptık. Namaz kılanlara böyle vaadi vardı. Namazını gözden geçir. Namazın şartlarını gözden geçir. Namaza girerken ki halini gözden geçir. Allah vaat etti ama... ...o vaadi sen ne kadar çok bozdun bir baksana. Halen bozdun. Niyet olarak bozdun. Amel olarak ifsad ettin. Yani mecburuz yine de sana vereceğiz diye bir şey yok Allah Teala'nın. Adetini bozması da adetindendir. Üçüncü cümle bunu söylüyor. Bir, vaat edileni yapması adetindendir. Vaat edileni vaat ettiği zaman karşı tarafın vaadi bozmasıyla beraber vadini değiştirmesi adetindendir. Vadine muhalefet değil, vaat ettiği şeyi değiştirmesi de yine Allah Teala'nın ve onun elçilerinin Resullerinin adetlerindendir. Nitekim Hudeybiye'de anlaşma yapıldı. Hudeybiye musalahasından sonra o adeti bozanlara Peygamber Efendimiz adetini bozdu. Yok biz söz vermiştik. Siz bozsanız da biz bozamayız demedi. Arz edebiliyor muyum efendim? Bu gerekli adresleri bu konuşma gitmiştir. O yüzden söylemiş olduk. Buyurun. Ben o size neler emrediyor diye sordum. Sen onun Allah Teala'ya ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamayı size emrettiğini dedin. Bütün bu anlattıkların peygamberlerin vasıflarıdır. Eğer o zat hakkında bu söylediklerinin hepsi doğruysa, şüphesiz o bir peygamberdir. Zaten ben bir peygamberin çıkacağını biliyordum, fakat sizden çıkacağını tahmin etmezdim. Bu karşılıklı konuşmadan sonra Heraklius açıkça, eğer onun yanına varabileceğimi bilebilsem, kendisiyle buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım, Allah Allah. hizmet ederek ayaklarını yıkardım. Allah Allah. Yemin ederek söylüyorum ki, onun mülkü, iktidarı, şu ayaklarımın altında bulunan yerlere muhakkak gelip ulaşacaktır diye konuştu. Allah Allah. Bu sözlere muhatap olan Ebu Süfyan'ı bir korku ve telaş sardı. Dışarı fırlayıp arkadaşlarına, İbn Ebi Kepşe'nin işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki beni Asfar hükümdarı bile ondan korkmaktadır dedi. Rum hükümdarı Heraklius artık beklenen peygamberin efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu kesin olarak kanaat getirmişti. "Kamine, geliniz ona tabi olalım. Dünya ve ahirette selamete erelim." dedi. Ancak Heraklius'un bu daveti netice vermedi. Hatta Rumların hiddetine sebep oldu. Bunun üzerine Heraklius iman ettiği halde dünya saltanatı için imanını gizli tutmak yolunu tercih etti. Evet, hala hazırda dünya üzerinde belli saltanat sahipleri, bilinen din adamları birçoğu, birçoğu demeyeyim yanlış olur. Fakat bir kısmı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman ettiklerini Müslüman olduklarını saklamaktadırlar. Bunların içerisinde hahamlar, bunların içerisinde papazlar, birçok din mensubu gibi görünen liderler vardır. Aydın batının, belli yerlerin hatta doğunun, Hindistan'ın vesairenin içerisinde aydın kabul edilen, peşinden kitleleri sürükleyen ve kitlelerin, cemaatlerin ağzının içine baktığı birçok insan veya bir kısım insan vardır ki şu anda bazıları ...Müslümandır ve saklamaktadırlar bunu. Saltanat kaygısından etrafları kendilerine efendim zulmetme veya o sahada hizmet etmekten alıkonurlar diye bu şekilde şeydir. Bu hususta da bir, bir mevzu söyleyeceğim. Siz hatırlatın. Ee, rahmetli bir hoca efendinin bir hatırasını burada nakledeceğim ben inşallah ders devam ederken veya son kısımda. Eyvallah. Hayatına son verilmekten ve saltanatının elinden alınmasından korkup imanını israr edemeyen Heraklius, Hazreti Resulullah'ın elçisi Dihye radıyallahu anha Hristiyan alimlerinin büyüklerinden biri olan uskuf daha tıra gitmesini tavsiye etti. Ayrıca ona vermek üzere bir de mektup yazdı. Dihye radıyallahu an mektubu alıp Heraklius'un yanından ayrıldı. Zaten Peygamber Efendimiz de daha tıra bir mektup yazıp Hazreti Dihye'e vermişti. Bu mektubunda Uskuf daha tıra şöyle hitap ediliyordu: İman edenlere selam olsun. Hiç şüphesiz Meryem oğlu İsa Allah'ın tak ve nezih Meryem'e ilka ettiği ruhu ve kelimesidir. Ben Allah'a ve Allah tarafından bize indirilenlere İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup ve Esbat'a indirilenlere, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olanlara ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inanırım. Biz, onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Hepsinin peygamberliğine inanırız. Biz, Allah'a itaat eden Müslümanlarız. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Hazreti Dihye Dağıtır'ın yanına vardı ve kendisini İslamiyet'e davet etti. Büyük Hristiyan âlimi Dağıtır, vallahi senin sahibin Allah tarafından gönderilmiş hak bir peygamberdir. Biz onun vasıflarını biliyoruz, ismini de kitaplarımızda yazılı bulmuşuz diye konuştu. Sonra iman ederek Müslüman oldu ve durumunun resul Ekrem Efendimiz'e bildirilmesini Hazreti Dıhye'ye tembihledi. Uskup Dahatır, her pazar günü toplanan Hristiyanlara, kıssalar anlatıp, nasihatlerde bulunduktan sonra, bir sonraki pazara kadar evine kapanırdı. İşte burayı dikkatli dinleyiniz, evet. Hazreti Dıhye ile görüştükten sonraki pazarda, Hristiyanlar toplanıp onun çıkmasını beklediler. Ancak Dahatır, hastalığını bahane ederek çıkmak istemedi. Hristiyanlar, ya o çıkar, ya da biz onun yanına gireriz. Şu Arap geleli'den beri biz senin vaziyetinden hoşlanmıyoruz diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Dahatır odasına girdi. Üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp bembeyaz bir elbise giydi. Sonra asasını eline alıp kilisede toplanmış bulunan Hristiyan halkın yanına vardı. Çekinmeden ve cesurca Ey Rum topluluğu bize Ahmet peygamberden bir mektup geldi. Bizi yüce Allah'a davet ediyor dedikten sonra ilave etti. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ahmet de Allah'ın kulu ve Resulüdür. Dağıtır'ın Hz. Resulullah'ın peygamberliğini böylesine pervasızca haykırışına Rumlar öldürücü darbelerle karşılık verdiler ve onu orada şehit ettiler. İşte şehadet böyle bir şey. Şehadet ederken şehit olmak. Evet. Bütün bu olup bitenlerden sonra Hazreti Dihye Heraklius'un peygamberimize yazdığı bir mektup ve birçok hediye ile Medine'ye doğru hareket etti. Ancak yolda eşkıya tarafından yakalanıp kıymetli hediyeler elinden alındı. Medine'ye varan Hazreti Dihye Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna çıktı olup bitenleri ve yolda başından geçenleri anlattıktan sonra Heraklius'un mektubunu verdi. Mektupta şunlar yazılıydı: İsa'nın müjdelemiş olduğu Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Kayser tarafındandır. Hazreti Dhihya efendimizin Medine'ye dönmesi ve Resulullah Efendimize arz etmesi başına gelenleri ve mektubu Evet.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 İsa bin Meryem seni müjdelemişti. Rumları sana imana davet ettimse de yanaşmadılar, kaçındılar. Onlar beni dinleselerdi, kendileri için şüphesiz hayırlı olurdu. Ben senin yanında bulunup sana hizmet etmeyi, senin ayaklarını yıkamayı ne kadar arzu ederdim. Mektup okunup bitince, Resul-ü Kibriya Efendimiz, mektubum yanlarında bulundukça, onların saltanatı devam edecektir buyurdu. Bu mektup yanımda olduğu müddetçe saltanatları devam edecektir buyurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin katında ve yanında bulunması bir mektubun nasıl bir şey oluyor? Yani bu aynı zamanda şu demektir, Resulullah Efendimizin hayatı saadetinde bir mektubun yanında bulunmasıyla o mektubun oraya ait bir parçanın Kendilerinde bulunmasıyla beraber o tahtın payidar olmasının alakasına bakın. Resulullah Efendimizin bir şeyinin, herhangi bir şeyin bir beldede bulunması, bir evde bulunması, bir mekanda bulunmasının o kimseye sağlayabileceği katkısı var mıdır yok mudur bunu düşünelim. Ama biz buna bugün girmeyeceğiz. Çünkü bugüne kadar radyoda ve televizyonda hiç anlatmadığım ve konferanslarda hiç konuşmadığım bir kıssa anlatacağım. Eyvallah. Sonradan da bir kısmı gazetelerde vesaire neşedilmiş, Hatta yine televizyondaki bir konuşmada da fakirin naklettiği bir başka kıssayı, iki Hristiyanlıkla alakalı kıssayı, hadiseyi daha doğrusu, gerçek yaşanmış hadiseyi bu zamanda nakledeceğim. Ama bu bahis tamamlandıktan sonra. Eyvallah. Resul-i Ekrem'in elçisi, ve davetini son derece güzel karşılayan Rum hükümdarı Heraklius, kendisine gelen İslam'a davet mektubunu da atlas bir ipeye sararak, derin saygısının bir tezahürü olarak altın bir borunun içine koyup sakladı. Rum hükümdarları katında nesilden nesile intikal ede gelen bu mübarek mektubu, Alfons bin Ferdinand'ın Tuleytula üzerine yürüyüp, Endülüs beldelerinden birçok yeri eline geçirdiği tarihe kadar onun yanında bulunuyordu. Ondan da torununa intikal etti. Aynı mektubu Avrupa kralı yanında gördüğünü Seyfüddün Kılıç da ifade etmiştir. Avrupa kralının kendisine şöyle dediğinden de bahseder. Bu peygamberinizin Atam Kayser'e göndermiş olduğu mektubudur. Biz onu bugüne kadar elden ele tevarüs etmekten geri kalmadık. Bize atalarımızdan ve babalarımızdan tavsiye edilmişti ki bu mektup yanımızda bulunduğu müddetçe saltanat bizde kalacaktır. Bu sebeple ona son derece hürmet göstermekte ve muhafazasına dikkat etmekteyiz. Saltanatımızın devam edip gitmesi için de onun yanımızda bulunduğunu Hristiyanlardan saklı tutmaktayız. Evet bu anlatacağım şeyi birçok kardeşimiz duymamıştır. Önemli bir hadise bu. Maalesef bu hadiseye şahit olan beş kişiden sonuncusu da çok ağır bir rahatsızlığı var. Hatta belki bendeniz yurt dışındayken vefat etmiş bile olabilir. Fakat bilinen bir hadise. Neticede biz durumu nakledeceğiz. Bunun bir ismi var. Olimpiyatlarda bu binicilik falan yapanların bir ismi var. Şu an hatırıma gelmiyor. Askeriyeden 5 bizim subayımız Roma olimpiyatlarına katılıyor. Yani Roma olimpiyatları kaçta oldu? 1960'larda herhalde değil mi? Roma olimpiyatlarına katılıyor ve bizim binicilik takımı o zaman ödül alıyor, madalya alıyor. Ve olimpiyatta derece alan, madalya alanları papa, o zamanın papası, ...kabul ediyor, tek tek tebrik ediyor. Sıraya girdik diyor şimdi, şahıs anlatıyor. Sıraya girdik, bize doğru geliyor. Bir baktık ki diyor, ödülü alanların hepsi... ...Papanın eline uzanıyor ve elini öpüyor. İstisnasız hepsi öyle. Eline öpüyorlar, geçiyorlar. Elini öpüyorlar, Papa onları böyle sırtlarını sıvazlıyor. Kendince takdis ediyor, geçiyor. İyice yaklaştık diyor, yani biz ne yapacağız, biz de elini öpecek miyiz... Arkadaşlarımız arasında konuştuk. Dedik ki diyor. vallahi demiş. Ben kalkıp da demiş. Bir gayrimüslimin. Hani bizim halkımız arasında gavur derler. Hoş bir şey değildir. Öyle söylememek lazım. Ama öyle demiş ağzından kaçırmış. Bir de affedersiniz. O kızgınlıkta yani demiş şimdi. Böyle böyle demiş. kendince kalaylamış. Ben demiş böyle bir adamın bir gayrimüslimini ne öpeceğim demiş. E ne yapacağız demiş. Şimdi herkes bize bakıyor. Sıra bize gelecek. Elini sıkarız. Selam dururuz demiş, biz askeriz demiş, elini öpmem demiş. Ama sırada gelmiş bu arada, hakikaten de öyle yapmışlar, papanın elini sıkmışlar. selam durmuşlar, asker usulü. Aradan yarım saat, bir saat falan geçmiş bu törenden sonra. Herkesin, papanın bir şekilde görüşmesini papayla yapmış. Bir anons yapılmış, Papa binicilik takımını, Türk binici takımını beş kişiyi Özel odasına bekliyor diye. Gelsinler Papa özel bir davet veriyor onlara diye. Şimdi demişler ki şimdi niye biz yani başkasını ilan etmeliler bir tek bizi. Duymuş olmasın. Ya duysa da ne olacak dedim diyor yani. Türkçe mi biliyor yani. Duyarsa duysun sonra neticede. Başka bir şey vardır. Başka ne bileyim bir hani Türkiye ile alakalı bir mesele vardır. Hiç ihtimal vermiyoruz diyor yani yaptığımız hadise veya elini öpmedik diye mi acaba soracak? Cevap hazırlayalım, bir şeyler yapalım falan diye aramızda konuştuk diyor. Neticede bu mülaazalar içerisinde Papa'nın bulunduğu, ona tahsis edilen odaya geldik. Papa arkadaki görevlilere dışarı çıkın şeklinde bir işaret yaptı diyor. Kapıyı kapattılar diyor. Yalnız kaldık odada diyor. Gayet fasih bir Türkçe ile. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba demiş. Türkçe. Biz diyor. Kıp kırmızı olduk diyor. Böyle ter akıyor diyor. Sırtımızdan aş. Eyvah. Adam'a küfür ettik. Neler yaptık? Neler yaptık? Yani o anda diyor yaşadığımız yani bir infilak yaşadık diyor. Hani baştan aşağı kaynar su değil. Bir infilak yaşadık diyor yani. İşte hayal gibidir. Rüya gibiydi diyor yani. Gayet bir düzgün İstanbul Türkçesiyle. Demiş ki anlıyorum demiş. Bozuldunuz, kızdınız veya işte şaşırdınız. Evet demiş, ben sizin konuşmalarınızı duydum. Ben Türkçe biliyorum. Hakikaten ne demiş? Bir Müslüman, bir mümin, bir gayrimüslimin elini öpmemelidir demiş. Tazim ifadesi için öpmemesi lazımdır. Görüşlerinize katıldığımı söylemek istiyorum demiş. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama şu var ki ben elhamdülillah Müslümanım. Dedikten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demiş. Meğer bizim o papa, bizim papa oldu ya, bizim o papa adadaki Rum okulundan mezunmuş. Ve o arada komşuluk vesaire falan derken İslam ile tanışmış ve Müslüman olmuş. O makama çıkıncaya kadar İslamiyetini muhafaza etmiş. Şimdi gelelim bir başka kısmına. Ben bu hadiseye şahit olan kişiden bunu dinlediğimde daha evvel Hristiyan olmuş bir profesör de yanımızdaydı. İngilizce olarak tercüme edildi ona. Ve ne dedi biliyor musunuz? O dönemdeki papa için evliya derlerdi dedi. Azizdi o. Nur gibi bir insandı ve birçok bizim düşündüğümüz yani Müslüman olduğu için keramet diyebiliyoruz. Birçok kerametine insanlar şahit olmuştur dedi. Ve onun gibi bir adam bilinmez dedi. Yani o ayrı bir insandı. Aziz olarak kabul edilirdi. Dedi ve bunu ilave etti. Şimdi araştırmasını Roma olimpiyatları düzenlendiğinde ilk Roma olimpiyatları tertip edildiğinde hangi dönemde papalık yapmıştır? İsmi nedir? Bunu araştırmasını ben kıymetli dinleyenlerime arz ediyorum. Şimdi başka bir hadise. Belki bunları anlattıktan sonra üçüncü bir hadiseyle bunu bağlayabiliriz. O zaman kafadaki istifhamla sorular bir cevap bulmuş olur. Rahmetli Muzaffer Efendi, talebeliği sırasında Açıkbaş Mustafa Efendi diye bilinen ve maalesef şu anda bilinmeyen fakat bir dönemin dinsiz olmasına mani olan, bir başka değişte ilim sahibi olmasına vesile olan, gümülcineli Açık Baş Mustafa Efendi diye bir dersi an, bir müderris varmış İstanbul'da. Öyle zorlukça, öyle zorluklar çekenmiş ki, döneminde talebeler camiye girerken bir şey demezmiş kapıda bekleyen muhafızlar. Fakat çıkarken dipçiklerle dayak atarlarmış. İnsanlar camiye geldiği için bile dayak gelmiş. Nerede? Neredeyse işte olurmuş bunlar. İstanbul'da Açık Açıkbaş Mustafa Efendi bunlarla mücadele ederek hala efendim o aynı ilmini, aynı aşkını koruyarak hala diyorum çünkü şu anda yetiştirdiği talebeler hayatta. Birer birer gidiyorlar ama birkaçı devam ediyor ve silsile de devam ediyor. Kendisi gayret ederek insanları ilme, Kur'an'a, tefsire, hadise bir şekilde bağlamıştır. Açıkbaş Mustafa Efendi, Muzaffer Efendi'nin hocası. Ders sonunda dermiş ki Muzaffer Efendi'ye, oğlum bak hatırında bulunsun. Belki sana şöyle şöyle bir sual sorulur, cevabı budur dermiş. Birkaç böyle mevzuda kendisini bilgi sahibi kılarmış. Muzaffer Efendi de, Fener'de bir berber var Fener yolunda. Patrikhaneye yakın. Papaz Efendi, Fener Patriği daha doğrusu. Kendisi böyle kahveye vesaire falan çıkamadığında, canı sıkıldığında gelir berber dükkanına oturur. Biraz laflar. İşte araya bir bazen bir perde çekilir. Perdenin arkasında berber onu tıraş eder. Orasını mekan edinirmiş. Birkaç saat orada dururmuş, gidermiş. Muzaffer Efendi oraya gelirmiş. Çünkü orada bir ara müezzinliği var. Hemen yakındaki camide. Ve hep soru sorarmış. Gel bakalım Molla, sana ben birkaç soru sorayım dermiş. Hocası hangi sorunun cevabını verdiyse papaz onu sorarmış. Muzaffer Efendi şak şak şak cevabını verilmiş. Hatta bir gün bir soru sormuş. Ama o zaman hocasından o cevabı almadığı bir soruyormuş o. Demiş ki söyle bakalım molla. Kur'an-ı Kerim'de Hatemin Nebiyin diyor. Hatemen Nebiyin. Nebilerin sonuncusu diyor. Hatemer Resul demiyor. Resullerin sonuncusu demiyor. Niye Hz. Peygamber için diyor senin inandığın peygamber Hz. Muhammed için niye Nebilerin sonuncusu diyor da Rasullerin sonuncusu demiyor. Çok daraldım demiş Muzaffer Efendi yani çok daraldım buna nasıl cevap vereceğim Allah ilham etti demiş öğrendiğim şeyi. Demiş ki her Nebi Resul değildir ama her Resul Nebidir çünkü Nebi kitap sahibi olması lazım. Emri bil marufa nehyi ani'l münker'e tebliğe memur olması lazım ki resul olsun. Dolayısıyla nebi olduğu halde tebliğe memur olmayan resul olabilir. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında Harun nebi, Şuayb Aleyhisselam nebi. Fakat kitap sahibi değiller. Tabiler. Dolayısıyla peygamberden sonra nebi gelebilir. Resulden sonra nebi gelebilir. Fakat son nebi olduğunda ondan sonra ne nebi ne resul gelebilir diye cevap vermiş. Çok güzel bir cevap demiş. Sen bir alim, büyük bir alim olacaksın demiş. Ve berberden müsaade istemiş. Bizi molla ile bir yalnız bıraksana demiş. Dışarı çıkartmış. Demiş ki, bak şimdi beni dinle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. Ben müslümanım demiş. Fakat bu yaştan sonra rezaleti göze alamıyorum demiş. Yavrucuğum demiş, ben senin büyük bir alim olacağını, feyizli bir insan olacağını inanıyorum. Senden ufak bir ricam var. Beni dualarında unutma demiş. Rahmetli Muzaffer Efendi bayram sabahları bir defter açar. İsimlerin bulunduğu bir defter açar. Sırasıyla dua edermiş. O papaz efendinin de ismi o defterde kayıtlı. Hepsini bağlayalım bir kıssayla. Uludağ eskiden Keşiş Dağı derler. Zira orada kendisini dine adadığı bilinen siyahi elbisesiyle bir rahip yaşar. O dağı manastır gibi hal tane gibi kullanılmış kendisine göre. Senede bir ay Bursa'ya iner kime püf dediyse, kimi böyle mes iyileşirmiş. Keşişin yaşadığı dağ olduğu için adına Keşiş Dağı derler eskiden Uludağ'ın adına. Emin Sultan Hazretleri demişler ki efendim böyle böyle adamın elinden acayip haller zuhur ediyor. Milletin itikadı bozuluyor. Ne olur bir çare bir şey bul buna. Yani bir Hristiyan geliyor simsiyah elbisesiyle belinde zünnar Emir Sultan Hazretleri diyor ki kendisini buraya davet edin huzurumuza halkı da davet edin diyor. Davet ediyorlar. Emir Sultan Hazretleri ayağa kalkıyor, hürmetten iletiyor. Sizden bir şey öğrenmek murad ettik, istedik. Buraya kadar yorduk ama bir niyazımız olacak. Buyurun diyor. Siz diyor böyle böyle hallere sahipsiniz. Allah Resulü bu aleme teşrif ettikten sonra onu kabul etmeyenden aziz olmaz. Sizin kendinize göre bir izzet nişanesi olan, velayet nişanesi olan haller var. İstidraç diyemeyeceğimiz haller var. Bunun sırrını bize söyleyin diyor. O keşişte diyor ki, ben elhamdülillah Müslümanım diyor. Nasıl oldu diyor bu? Kimle görüştün, nereden aldın? Alemi manada diyor, rüyada bir zat zuhur etti. Yanında cemaatiyle beraber. Nurlar saçıyordu. Huzuruna geldim, ayaklarına kapandım. Söyle benimle beraber dedi diyor. Ve kelime-i şahadeti bana telkin etti. Ben Muhammed'im diye kendisini tanıttı ve huzurunda şehadet ettim diyor. Elbisemi huzurunda çıkartmak istedim dedi ki hayır bu elbiseyi üzerinden çıkartma. Bir müddet kalsın. Bu kisvenin altında İslam'ı yaymaya gayret et diye bana emrettiler. O yüzden siyah kisvemi çıkartmadım diyor. Çünkü Emir Sultan onu da soruyor. Madem Müslümansın niye bu kisveyle dolaşıyorsun? Duydunuz mu diyor halka. İtikadınızı bozmayınız bu bir mümin kardeşimizdir bakın öğrendik deyince o sureta keşiş olan zat ağlayarak Emir Sultan'a hitap ederek diyor ki sen bizim perdemizi indirdin ama ben de senin perdeni indireyim. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın hemen arkasında ben seni de gördüm diyor Emir Sultan Hazretleri'ne. Bu akşamın hediyesi olsun Mevvit Kandil'in hediyesi olsun bu kardeşlerime. İnşallah bu programın tekrarı da olur da tekrar tekrar dinlerler. Allah bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nigah iltifatı Muhammediyesine mazhar eylesin. O güzel iltifat ettiği nazarlarına inşallah bizleri de yaklaştırsın. Ruhlarımızı Allah Resulüne aşina ruh eylesin. Ah. Ve salli eşefi ve es'adi nuri cemii'l enbiya'yı ve mürselin Velhamdülillahi rabbil alemin.